Vicdanımda taşır, yükü olur derde derman Basiretle yol alır, o aşar her bir tufan Yüreğinde şefkat ile olur halka kalkan Riyaset bir lütuf değil, bir ihsan İlfamda azimle yürür olur çamil insan Sorumluluk ziynetidir en kıymetli mercan Kararları isabetli keskin zekası burhan Tarih fısıldar gerçeği lider kalpte sultan Menfaati millet olan bulur şeref ü şan Fedakarlık öz mayası cömertliktir her yan Vazgeçişle yücelir o olur gönlere van. Tarih fısıldar gerçeği lider kalpte sultan Menfaati millet olan bulur şeref üşan Fedakarlık öz mayası cömertliktir her yan Vazgeçişle yücelir o olur gönle revan Çağ değişip hızla döner bu çarkı devran Yenilikle çığır, açar olur bilge lokman Vizyonuyla tutuşturur, sönmez bir ateşi can Taklit eden gölge kalır, oysa lider bir umman Yönetim er meydanıdır, fikir ister her zaman Stratejik öngörüsüyle geleceği kuran Etrafına toplar bilge ehil sadık yaran Tecelli eder Rahman Hürafet ayağa kaydırır olma ona kurban tevazuyla yükselirsin bulursun her anaman El uzat ki kalksın düşen gelişsin bostan Hizmet ile güçlenirsin budur asıl olan ferman Öncelikler hikmet ister sıralanırsa şayan Dinlemek kalbe şifadır açılır sırrı han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 Ölümsüz bir eser bırak Geçip gitmesin zaman Değeriniz bırakmaktır Varlığında bir nişan Medeniyet binasına Sende ol bir Yık olma hiç kimseye Olma alnında yaman Cömert ol ki açılsınlar Sana gök kapılar canan Sonuca odaklan herden Gayen olsun pek yaman Geçmişten al dersini ki Olmasın sonun hüsran Ekip ruhu yürüren aşılığı her sarp yaman güven ile bina kurulur safsılmaz hiçbir zaman. Kurmaktan usanma ufkun olsun bir payan Cesaretle eyleme dök olmasın sonun hüsran Ekip ruhuyla yürürsen aşılır her sarp yaman Güven de bina kurulur sarsılmaz hiçbir zaman